Gezeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Temmuz 2022 Alansal yağış değerlendirmesi verilerine göre Türkiye genelinde Geçtiğimiz ay yağışlar Geçen yılın aynı ayına göre %55 azaldı Geçen yıl Temmuz ayında Metrekare'ye 19 kilogram Yağış düşerken bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise metrekareye 8,5 kilogram. 1991-2020 dönemini kapsayan Temmuz ayı yağış ortalaması ise metrekareye 15,6 kilo. Yağışlı gün sayısı Temmuz'da Türkiye genelinde ortalama yağışlı gün sayısı ise 3.1 gün olarak gerçekleşti. 1991-2020 dönemi yağışlı gün ortalaması 3.2 gündü. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde termik santrallara kömür sağlamak amacıyla kesilmek istenen Akbelen Ormanı'ndaki ağaçlar için yurttaşların nöbeti bir yıldır sürüyor. İkizköy Çevre Komitesi verilen izinlerin iptal edilmesi için geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı dava açtı. Mahkeme bilirkişi incelemesi ve keşfin üçüncü kez tekrarlanması kararını verdi. Keşfe CHP Muğla Milletvekili Burak Erba ile Suat Özcan, müdahil Muğla Büyükşehir Belediye Avukatları ile müdahil Muğla Barosu Vekilleri, İkiz Köylülerin Avukatları olarak da Ankara, İzmir ve Kütahya Barosu Avukatları, gözlemci olarak Bodrum ve Milas Belediye Temsilcileri, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Tımob, Elektrik ve Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcileri, Muğla Çevre Platformu Temsilcileri, Tema Vakfı Muğla Temsilcisi hepsi katıldı. Çok sayıda yurttaş ve çevre örgütü ise alanda pankart ve devizlerle hazır bekledi. Çevrecilerden oluşan kalabalık grup, bir kişi heyetinin sahaya girişini alkışla protesto etti. İkizköy Çevre Komitesi avukatlarından Arif Alılı Cangı, alandakileri yaptığı konuşmasında ''Akbelen ormanları sadece İkizköy, Milas ve Muğla için değil, Türkiye ve Dünya için önemli.'' Burada Milas ve Bodrum'a su veren önemli su kaynaklarımız var. Bu orman binlerce canlının yaşam alanı. Bu önemli doğa parçasını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. Keşif gezisini değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise 8-9 saat süren bir keşif oldu. Her tarafa söz hakkı verildi. Herkes dinlendi. Gözlemler geniş alanlarda yapıldı. Adil bir şekilde talepler değerlendirildi ve dinlendi. Geç olsun ama adil bir rapor olsun diye konuştu. İkizköy Çevre Komitesi ve çevrecilerin yanı sıra bölgede termik santralde çalışan işçiler de bir araya geldi. Termik santralde çalışan işçiler aileleri ve Türkiye Enerjisi ve Gaz İşçileri Sendikası TESİŞ ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Maden İş üyeleri ise maden sahasının oluşumuna destek vererek karşı duruş sergiledi. Komiteden yapılan açıklamada konunun emekçilerin haklarının da çözüme ulaştırılmasını istiyoruz dendi. Yeni yayınlanan yıllık iklim değerlendirmesinde Çin'in hava durumu bürosu ülkeyi küresel iklim değişikliğine hassas bir bölge olarak nitelendirdi. Sıcaklıklarsa 1951'den bu yana 0,26 derece Çin'de arttı. Aynı dönemde küresel ortalama ise 0,15 derece arttı. Yani Çin daha çok etkileniyor. Çin Ulusal İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Yuan Jia Shuang bir briefingde gelecekte Çin'deki bölgesel ortalama sıcaklıklardaki artış... Dünyadan önemli ölçüde daha yüksek olacak dedi. Çin'de değişen hava koşullarının su kaynaklarının dengesini etkileyeceği, ekosistemleri daha savunmasız hale getireceği, mahsul verimini azaltacağı konusunda da uyarıda bulundu. Aşırı hava koşulları bu yazda etkisini gösterdi ve ısı dalgaları son haftalarda dünya çapında kuraklıklara, orman yangınlarına neden oldu ve ortalığı kasıp kavurdu. Bazı ülkelerde tarihsel olarak yüksek yağışlar ya da ölümcül sellere de aynı zamanda neden oldu. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği yani IUCN tehditi altındaki türler kırmızı listesinde hassas kategorisinde yer alan aslanların azalan popülasyonuna dikkat çekmek için her yıl 10 Ağustos Dünya Aslan Günü olarak kutlanıyor. Dolayısıyla dün Dünya Aslan Günü'ydü. Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Botswana ve Zimbabwe. Aslan nüfusunun en yoğun olduğu ülkeler. Aslanlar Afrika kıtası dışında sadece Hindistan'daki Gir Forest Ulusal Parkı'nda yaşıyorlar. Son 20 yılda ise aslan nüfusu %43 oranında azaldı. Aslanları etkileyen en büyük faktör ise ana habitatları olan savanaların insan baskısı altında olması ve de kaçak avcılık. Doğa Koruma Merkezi'nden biyolojik çeşitlilik uzmanı Doktor Mustafa Durmuş dünyada aslan nüfusunun 20 bin ila 39 bin arasında gerilediğini belirtiyor. Aslan sayısındaki düşüş kötü senaryoyu düşünürsek aslan neslinin yok olması ekosistem üzerinde köklü bir değişime neden olacak. Aslan gibi üst düzey avcıların yok olması otçul canlılar üzerindeki kontrolün kaybolmasına neden oluyor. Otçul canlıların sayısının artması ise bitkiler üzerindeki baskıyı arttırıyor. Yaşamları bitkiliğe bağlı olan diğer türler de bu değişimden etkileniyor. Bu zincirleme reaksiyon uzatılabilir. Uzun vadede ekosistemin yapısı tamamen değişebilir. Doğadaki dengeyi değiştiren bu durum sonuçları itibariyle sayısız yeni değişimi tetikler. Bu nedenle ekolojik dengenin korunması önemli. Biz insanlar da Doğal kaynaklara bağlıyız. Bunlara kaynak da dememek lazım. Varlıklara bağlıyız ve sağlıklı ekosistemlerin devamlılığı bizler için hayati öneme sahip. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.